Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın, teşekkür ederim. Evet, şimdi yani pek çok bölük bölçük konular var ve biraz böyle karışık olarak gidebiliriz. Üzerinde açık radyonun pek durma fırsatı bulamadığımız bu Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası' FED'in e, parayı sıkılaştırmasıyla ilgili e, bir önemli etkileri oldu. Evet. E, Türkiye'den de ve bunun de daha da kötü olabileceğine dair belirtiler olabileceğini de e, evet. söylüyorsun. Bu böyle durgunluk tehlikesi yazında başlıklı yazında da bunu belirtiyordun. Biraz bunun üzerinde durabilir miyiz? Evet. E, yani Konuya çok... O... Bilgi duymayan, bilgisi olmayan dinleyiciler için özetle bir kere şunu belirtmek lazım. Amerikan Merkez Bankası yani Federal Reserve, kısaca FED, Amerikan ekonomisini durgunluktan çıkartabilmek için çok gevşek bir para politikası uyguladı. Bu politikanın önemli bir parçası da önce tabii faizler bir kere sıfıra hemen hemen dayandırıldı ama... İktisatçılar bilirler Böyle Durgunluktan sıfır faiz politikasıyla Çıkmak her zaman kolay değil Keynes'in ünlü Likidite tuzağı dediği Bir tuzak vardır bir kavram O tuzağın içine kolaylıkla düşülür Yani sıfırlasanız bile faizi Talep canlanmayabilir Kredi talebi olmayabilir Bunun şimdi ayrıntılarına girmeyelim Böyle bir noktaya da gelince Bu sefer Federal Reserve e, Bir saat piyasadan tahvil almaya ve dolayısıyla bu tahvil karşılığında da piyasaya bol miktarda para vermeye başladı. Özellikle bankalarda bu çürüp tabir edilen, bu işte meşhur e, mortgage krizinden e, kalma e, şeyler, e, çeşitli finansal. Varlıklar bankaların Şeylerinde duruyordu tabi Bunlar bir saatli bomba gibi aynı zamanda Çünkü piyasa değerleri de yok Merkez Bankası Bunları toplamaya başladı Ve karşılığında bankalara para vermeye başladı Bu tabi para arzı muazzam arttı 3.5 trilyon dolara çıktı Merkez Bankası'nın Pasifi Dolayısıyla Büyük bir para bolluğu oluştu bu kısmen de işe yaradı. Yani bunu yapmasaydı Federal Reserve herhalde bugün Amerikan ekonomisi hala durgunluktaydı. Oysa uçak sırtında da olsa işte aşağı yukarı %2 gibi bir büyümeyi bir süredir sürdürebiliyor. Fakat şimdi bu muazzam bir likidite yani kısaca para diyelim piyasadaki para bolluğu tabii ilerisi için bir dize endişe uyandırıyor. Yani bu enflasyon yaratabilir endişesi. Amerikan ekonomisine canlanma devam ederse. Dolayısıyla Fed'in ileride bunu yavaş yavaş Amerikan ekonomisinde canlanma devam ederse bu bol parayı piyasadan toplaması gerekecek. Şimdi Bernanke de bunu söyledi aslında. Fed'in başkanı ben Bernanke dedi şimdi piyasaya hala böyle para vermeye devam ediyoruz ama bunu kısacağız. 2014'te hatta 2015'te para çekmeye başlayacağız dedi. Şimdi yani uzun vadeli ne yapacağını söylüyor Merkez Bankası. Şimdi bu da tabii şeye yetti çünkü bu muazzam para bolluğu işte bizim gibi cari açık veren veya vermese de yatırım şeyleri olan, cazip yatırım Ortamları olan şeylere gelişmekte olan ülkelere geldi. Tabi tümüyle değil ama bu bolluğun bir kısmından Türkiye'de yararlandı ve o büyük cari açığını hep tartıştığımız cari açığı bu yolla kolaylıkla finanse etti. Fakat bu şey Bernanke'nin açıklamalarıyla birlikte bu şey onun bir kısmı kelem paranın sıcak paranın geri gitti. Şimdi olay bundan ibaret aslında. Tabii buna Gezi Parkı'nın da hiç kuşkusuz bir etkisi oldu ama yani iktisatçıların da görüş birliği şu Gezi Parkı'nın etkisi daha düşük bir etki. Esas etki bu. Başka ülkelerden de çıktı Güney Afrika'dan Hindistan'dan para. Brezilya'dan örneğin. Brezilya'da ilginç tabii. Brezilya'da biraz evet konuşuyoruz. Ben... Çok paralellik kuruldu. Neyse lafı uzatmayayım. Bu işte geçen şeyde haftalarda kuru zıplatan doları, euroyu zıplatan faizleri %5 düzeyine düşmüştü. Tahvil faizleri, hazine tahvili %8'in üzerine çıktı. Dolayısıyla dün de Dünya Bankası bir şey yayınladı. 3 ayda bir yayınlıyor artık böyle bir ekonomik konjonktür notu. Türkiye ile ilgili Merkez Bank şeyin Dünya Bankası'nın Ankara direktörü de bu vesileyle bir basın toplantısı yaptı. O da aynı şeyleri söylemiş benim bu senin gönderme yaptın geçen haftaki makalemde ki tehdidi yani şey diyor. Sıklaştırma Amerikan Merkez Bankası para politikasını sıkılaştırdıkça Türkiye için ciddi bir risk diyor Merkez Bankası ekonomiyi e, canlandırma şeyini e, kabiliyetini bu sınırlandırabilir diyor. E, tabii bu daha nazikçe daha diplomatça söyleniyor. Evet. <gülüyor> ifadesi olarak biz daha e, harbiyiz konuşabiliriz. Şimdi Türkiye'den önümüzdeki e, bir, bir buçuk yıl içinde e, ciddi miktarda bir şey e, sermaye çıkışı yaşanabilir. Hatta bu kaçınılmaz gibi duruyor. Öyle mi? Evet. Bu önemli yani bir şey. Böyle olduğu zaman bunu Türkiye daha öncelerde de yaşadı. Ya çok büyük rezervleriniz olacak ve bu parayı çıkışı karşılayacaksınız. Dolayısıyla döviz kurunda çok ciddi bir sıçrama zıplama olmayacak. Ya da bu yoksa ki Türkiye'nin Merkez Bankası' rezervleri bu bakımdan yeterli değil... Ee, o zaman ya kurun fırlamasına izin vereceksiniz dolayısıyla enflasyonun başka bir dengeye oturacak. Bunun da durgunlaştırıcı tabii etkileri var. Çünkü yatırım mallarının ismi fiyatları artacak, ithal yatırım mallarının yatırımlar dolayısıyla çok olumsuz etkilenecek, dayanıklı tüketim malları olumsuz etkilenebilir. Ha, bu arada daha az ithalat yaparsınız, daha çok ihracat yaparsınız o da belki bir katkı olur. Ama son tahlilde düşük büyüme Hatta belki durgunluk ya da öbür alternatif Merkez Bankası faizleri Çok ciddi biçimde yükseltecek Tekrar Türkiye'nin Varlıklarını cazip hale Getirecek Bu da tabi çok spekülatif hareketlere yol açıyor Yani Yani Yukarı tükürsen hani buyuk aşağı tükürsen sakal vaziyeti ortaya çıkacak büyük bir olasılıklar önümüzdeki dönemde. E neden? E çünkü bizim devasa bir cari açığımız evet. var ve bu cari açığı biz dışarıdan aldığımız tasarrufla finanse ediyoruz. Bu kadar basit yani. Evet, hükümetin ve... Aynı noktaya geliyoruz ama böyle yani Türkiye ekonomisinin gerçeği. Evet Türkiye'nin yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın başta olmak üzere hükümetin de çeşitli evet. çevrelerinde temel şeyi senin de yazında belirttiğin gibi kaygısı faiz lobisi heyulası ile izah ediyor. Evet. Pek çok komplo teorisi var gerçi yalnız faiz evet. lobisi değil. Hemen hemen suçlamadıkları hiçbir unsur yok onların ama mesele Hayır yani bunun faiz lobisiyle o zaman bütün dünyayı faiz lobisi yönetiyor demektir Zaman zaman demek ki şey diyor faizleri düşürücü etki yapıyor Zaman zaman yükseltecek evet. yapıyor O zaman bizimkiler de seyrediyor Yani hani devam ettirirsek o mantığı faiz lobisi mantığını bu noktaya geliriz e o zaman zaten ne iktisat teorisine gerek var, ne iktisat politikalarına gerek var, o zaman gidip doğrudan faiz ile anlaşma yapmak lazım. Evet, öyle bir durum var. Peki, biraz önce sözünü ettiğimiz konuya da birazcık bir iki, iki cümleyle değinebilirsek, Türkiye ile Brezilya arasında, Türkiye'nin Brezilya'nın da bayağı esin kaynağı olarak gördüğü, Büyük gösteriler oldu ve devam da ediyor görebildiğimiz kadarıyla. Fakat farklı yaklaşımlar da göze çarpıyor hükümetlerin. Tabi bir kere şeyin gösterilerin nedenleri, çöre çıkış noktası Türkiye'den bir hayli farklı. Orada doğrudan ekonomik sorunlar. Yani Brezilya dünyanın en eşitsiz ülkelerinden biri ki Lula döneminde yani sol Brezilya'daki zarda geldiğinden beri epey şey yaptı ama bu tabii insanları yeterince tatmin etmiyor. Daha fazla sınavlı olarak istiyorlar, daha bir çok eşitlik istiyorlar. Hala ciddi yoksulluk var Brezilya'da. İşte bir şeye zam yapılınca çok da yüksekmiş. Ben bilmiyordum. Mesela Brezilya'nın büyük kentlerinde ulaşım, toplu ulaşım fiyatları oldukça yüksek bir şeyle gelirlere kıyaslandığında oradan bir kıvılcım çıktı yani bizde işte ağaç gezi parktaki ağaç sökümü nasıl bir kıvılcım oluşturduysa orada da 20 kuruş mu ne 30 kuruş mu ne şeyler otobüs biletlerine yapılan zam ama tabii bu bir sadece tetikleyici unsur işte dediğim gibi bu genel olarak Brezilya'daki yoksul kitlelerin ...ekonomik durumu buna neden oldu. Ayrıca tabii demokratik talepler de beraberinde geldi ve çok daha kitlesel yani Türkiye ile karşılaştırma yapmak bence mümkün değil yani basından izlediğim kadarıyla milyonlardan söz ediliyor. Yani ne kadar Brezilya daha büyük bir kısımda da çok farklı bir kitle. Burada şimdi Oradan itibaren tabii şey çok farklı oldu. Yani orada Dilma Rusfen değil mi yanlış söylemiyorum Dilma evet Dilba Dilma Dilba Dilma evet. tepkisi bu demokratik bir şeydir protestolar demokratik bir haktır. Ben diyalog kuracağım ne istendiğini anlamaya çalışacağım ona göre işte öneriler getireceğim. Sekilde öyle oldu. Şimdi bunlar tartışılıyor. İşte bir anayasa meselesi var. Çeşitli paketler Hazırlandı Bir kere zam geri alındı tabi Vesaire saire. Biz de biliyorsun ne olduğunu yani. Dinleyiciler de biliyorlar ne olduğunu. Ben yaparım kardeşim. Dendi. Ondan sonra bir sürü tabi insan yaralandı, ölen öldü. Kalan sağlığa bizimdir hesabı. Bu sefer de baştan yapılması gereken uzlaşma sonunda yapıldı. Ondan sonra da bunları şey yarattı. Dışarıdaki karanlık miraklar Adalet Kalkınma Partisi hükümetini devirmek için özellikle de Türkiye'yi yıpratmak için onlar organize etti. Rezilya'da hiç böyle bir söylem duymadık. Bunu... Ee, tabii şöyle bir bence sonucu var. O zaman şu şüphe ortaya çıkıyor yani Brezilya'da tamam sorunlar var ama sorunlara en azından rasyonel bir şekilde iktidar yaklaşıyor. Yani sorun olduğunu kabul ediyor. Sorunları çözeceğini vaat ediyor. Çözer çözemez tabii onlar ayrı meseleler. Ee, ama son tahlilde akılcı bir yaklaşım var. Bizde ise yani sorunlar inkar ediliyor sonra kabul edilse bile bu sorunların aslında e, yoktan bir anlamda karanlık güçler tarafından var edildiği iddia ediliyor ve faiz lobisi biraz önce tartıştığımız bunun e, üstüne e, konunca tabii bu sefer e, yatırımcılar ya mı bu hükümet AK Parti hükümeti bu açık piyasa ekonomisini ve üstelik Türkiye gibi kırılgan bir açık piyasa ekonomisini yönetme kabiliyetine sahip mi sorusunu sormaya başladılar. Ve orada Brezilya ile bence ciddi bir fark da ortaya çıktı. Brezilya'nın ekonomik durumu bizden daha parlak olmadığı halde onların şeyi, risk krimleri uluslararası piyasalarda 100 bas puan arttı, yani bir yüzde puan arttı. Bizimkiler 200 bas puan arttı yani iki katı artış Brezilya'ya kıyasla iki kat oldu risk primlerinde yani bu risk primlerinde artış ne anlama geliyor biraz açar mısın? şu bu? anlama geliyor yani Türkiye'nin varlıkları Brezilya'nın şeyine göre finansal varlıklarına göre yani tahvil diyelim hani basitleştirelim bu özel tahvil de olur hazine tahvil de olur daha riskli hale geldi yani bunların geri ödenmesi yani ileride Türkiye ekonomisinin zora girmesi, sorunlar çıkması Brezilya ekonomisine kıyasla daha yüksek ihtimaldir. Böyle istersen Evet. basitleştirerek anlatayım. E şimdi Peki neden öyle? Neden piyasada yatırımcılar Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin daha riskli hale geldiğini Brezilya'ya kıyasla algılamaya başladılar? Bu algı yanlıştır, doğrudur o başka ama bu mesnel bir saptama nesnel bir gözlem. Öyle algılamaya başladılar. E bunu da bana sorarsan, tabii bu benim yorumum. Orada gene şeyden artık söz edemeyiz. Herhalde risk primlerinde faiz lovisi ayarlamıyor. Onu iddia eden yok. Piyasanın sonuçta bir algısı yani binlerce on binlerce şeyin, e, transakşının e, işlemin sonucunda ortaya çıkan bir şey. Bu risk krimi dediğimiz olay. E, bana sorarsan şeyin bu yaklaşımın bunda büyük sorumluluğu var bu algılamanın paranoyak diyeceğim algılamanın çünkü bu rasyonel gelmiyor akılcı gelmiyor finans piyasalarına e o zaman da şeyden tabii şüphe etmeye başlıyorsun ya acaba bu 10 yıl bunlar tamam açık piyasa ekonomisinin nasıl yönetileceğini biliyorlardı iyi de yönettiler fena da yönetmediler o bundan sonra acaba bunlar becerebilecekler mi yönetmeyi Evet yani bu, bu yani gerçekten e, ger gerçeklik duygusuyla olan ciddi algılamayla ilgili ciddi kopuklu herhalde psikisyenler ve sosyal psikologlar çok daha iyi açıklayabilir ama kognitif Dissonance denen işte bu algılamada çok ciddi sorunları içeren bir yaklaşımın izlerine de rastlıyoruz ve bunu sadece gezi parkı ile yükselen Türkiye tarihinin gördüğü belki en büyük kitlesel gösteri ve ayaklanmalarla değil. Aynı zamanda mesela ne bileyim Mısır'ın yorumlanmasında da aynı şekilde görüyoruz. Yani bir telefon diplomasisi yapıp bunu çö Mısır'daki meseleyi Müslüman kardeşler İhvan ve Mursi lehine çözebileceklerini ee, düşün düşünen ve bunu düşündüren de bir medya var. Yani bugünkü gazetelere bakıldığı zaman insan şaşırabiliyor gerçekten. Ben daha bakamadım Mısırı tabi dün gece izledim. Ee, aslında Mısır tabi çok çok önemli bir konu belki. Ya yani üzerinde tabi konuşacağız evet. Gelecek sefer sizde bu arada tabi açık radyoda çok konuşulacak Mısır. Ama şöyle bir yaklaşım var yani bu beni hakikaten kaygılandırıyor şaşırtmasa bile. Yani Türkiye demokrasi için devreye girdi gibi manşetler var. Mesela de manşet değilse de birinci sayfa haberleri var. Hürriyette bugün görüyoruz mesela işte Dışişleri Bakanı ile Avrupa Birliği Bakanı devreye girip Mısır'da demokrasiye sahip çıkılmasını istediler diye. Bence çok gerçekçi bir temele de dayanmayan, yani orada bizim bir arkadaşımız var biraz önce günlerdir konuşuyoruz da biraz önce de konuştuk Mısır'da yaşayan. Ne diyor? Yani bu büyük bir, milyonlarca insanın otoriterliğe karşı yeterli olmayan, bu yönetimi protesto etmesi var yani bu Yönetimin tam bir kötü zaten bu, bu darbenin zeminine tabii ki Mursi'nin bu anayasa şeyi ısrarı ondan sonra ve ekonomiyi kötü yönetmesi önemli bir rol oynadı fakat şunu da unutmamak lazım sonuçta seçimle gelen bir iktidarı darbeyle götürüyorlar yani bunun da tabi kabul edilir Yenir evet. yutulur bir tarafı yok Onun için ben Mısır'da olanları şu anda 28 Şubat'a benzetiyorum yani 27 maçlarda paralellik kurulabilir ama Orada daha farklıydı 10 yıllık bir DT iktidarı vardı Ama orada da kötü iktisat Kötüleşmişti ekonomi O da tabi kolaylaştırıyor Yani ekonomi çok önemli Ekonomi kötü gittiği zaman Darbelere Hı. de fırsat. Böylece yolu açılmış oluyor, fırsatlar sunulmuş oluyor. Mısır'da da doğrusu şeyin, evet otoriterleşme eğilim belki muhsinim var milyonlar karşı çıkıyordu ama bu milyonlar seçim sandığı konduğu zaman ne neredeydiler yani onu da sormak lazım. Evet. Bir de şimdilik darbeciler bu sabah gördüm tutuklamaya başlamışlar şeyleri. 300 tane İhvan yöneticisini tutuklamış. Hangi gerekçeyle tutukluyorlar? Yani Mursi otoriterleşiyordu. Peki İhvan'ın 300 yöneticisinin tutuklama nedeni ne olabilir? Evet, çok karmaşık bir durum var tabii. Onun için ben benim çok gözüm tutmuyor. Mısırlılar da yakında anlarlar vesaire. Askeri vesayetin ne kadar demokrasi getireceğini. Ama belki de sökmeyebilir. Çok özel bir konumu olduğu biliniyor tabii. Ekonomide bütün şey, çeşme yani başlarında tutan bir, bir ordu. Son derece kritik yani. Biraz önce bu konuştuklarımızda belki devam ettirmedik. Yani bu durgunluk tehdidi vesaire. Yani AK Parti bunu algılayamadığı takdirde e ve ekonomi kötü gitmeye başladığında daha beter şey biliyor. Mesela Demokrat Parti öyle yapmıştı. Evet. Milli koruma kanunlu. Şimdi girin bilmiyorum mahkemesi var mı dinleyicilere. Çoğu bilmez tabi 1956'dan itibaren Türkiye ekonomisi bozulmaya başladı. Enflasyon arttı. Döviz yok. Ondan sonra ithalat yapılamıyor. Kur sabit. Zaten sermaye hareketleri tamamen kontrol altında. Döviz Merkez Bankası Ondan sonra bu kara borsa ortaya çıktı. İşte döviz zenginleri çıktı. Demokrat Parti'nin kime döviz tahsis edilirse o zengin oluyor. Çünkü ithalatı yapıyor dışarıdan. Ucuz kurla iç ayda pahalıya satıyor. Efendime söyleyeyim şey bozulmaya yani sonuçta ekonomik. Ve buna karşılık Tek parti döneminden kalma ikinci Dünya Savaşı'ndan kalma Milli Koruma Kanunu Demokrat Parti getirmeye kalktı. Yani daha da ekonomiyi zaten kapalı bir ekonomi daha da ekonomiyi şey altına alma kontrol altına alma ve siyasal otoritenin tamamen ekonomideki şeyleri pek çok karara fiyata karar vermesi fiyat kontrolü. Şimdi o tabii işleri çığırından çıkarttı. Bu bu bakımdan şey çok önemli, AK Parti'nin farkı 2002'de Kasım ayında geldiklerinde zaten reformlar yapılmıştı. Bu reformları şimdi tutra kaka yaptıkları AMF anlaşmasını e, ciddiyetle uyguladılar, mali disiplini ciddiyetle uyguladılar ve kötü yönetilen bir ekonomiden iyi yönetilen bir ekonomiye geçtikleri için de ciddi destek gördüler. 2007 seçimlerinde oylarını nasıl arttırdılar ya da 2011 seçimlerinde. Lafını arttırdılar Evet. Ama şimdi bundan sonra eğer kötü yönetirlerse ekonomi ekonomik sorunlar artarsa o zaman zaten şey hazır memlekette ne olacak darbe 35. bantıyı değiştirmekle darbeler bitti mi zannediyorsun? Evet, epey. daha bu çok son derece hareketli ve karışık bir, karmaşık bir dünya durumunun içindeyiz. Kapitalizmin bu biçimiyle de büyük sorunların üstesinden gelme çok, kapasitesi evet. çok zor görünüyor. Aynen öyle. Bunu da... Bu tırım da ekonomisine valla ben de şimdi yani biraz bugün vakit bulursam bakmak istiyorum yani nedir? ordaki durum çünkü bizden o, tamam ekonomi kötü gittiğini biliyorduk da neden kötü gidiyor, ne kadar kötü, ondan sonra ne olur? Yani bu gelenler sanki ya, tabii ordu ne kadar süreyle kalacak onu da ya, bilmiyoruz. Bilmiyoruz bir de ordunun... seçimelere mesela ihvan katılabilecek mi? Evet. İslamcılar katılabilecekler mi? Bu çok önemli. Evet, e, Katılamayacak var son ordunu... zaten Mısır demokrasi olmaktan o çıkmıştır çı o zaman. Çıkmış demektir, evet. İşte e, ve... de. esap biliyorsun ilk şey zil takım şey oynuyor şey Beşer Esat evet. Şamda. <gülüyor> evet bir de e, ya yani ordunun da çok iktisadi alanda çok büyük bir kontrolü yani her türlü e, şeyden. E, transaksiyondan işlemden de bir çeşit vergi gibi bir şey alıyor. Gelir aldığına dair de şeyler var. Belki var tabii. Evet. Ben de bilmiyorum. Yani şimdi bundan sonra biraz mısır dersi çalışmamız gerekiyor. <gülüyor> evet. Onun üzerinde <gülüyor> konuşuruz. Peki o zaman görüşürüz. Çok teşekkür Görüşün, ederiz. Görüşürüz. İyi yayınlar. Hoşçakalın.